Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz muhteremler Çoğu çocuğun eğitimiyle ilgilenmek meselesi. Allah Teala buyuruyor Kuran-ı Kerim'de. bismillah. İyâl âmenû. Ey müminler böyle abiliyor. Ya eyyühellezine amenu Ey müminler! Buradaki Bu ya Türkçe'mizde ey anlamında eğer karşımızdaki muhatap konuşacağımız kimse o anda uzaktaysa ya da dalgınsa ona bir uyarı ey diye bir bağırılır. Rabbim ne bizi uyarıyor. Yani insan tabi genelde gafetteyiz, dünyadayız. Önce Allah bizlere uyarıyor. Ya eyyühellezine amenu, Ey imadenler, ey müminler, kullarım. Tabi uyarırken önce bir dikkat etme gerekiyor. Ara kadar Allah ta'ala emrini bildiriyor. Ku enfüseküm, öyle buyuruyor. Ku koruyun, vikay ediniz enfüseküm nefislerinizi nefis insanın kendisi yani böyle buyuruyor kendinizi koruyunuz daha ve ehli hüküm ve ehlinizi koruyunuz ehil insanın ehli kimi tabi evli ise önce eşi Sonra çoğu çocuğu varsa evlatları, yakınları, e, bekarsa ana baba, kardeşleri gibi insanın yakın çevresi. Allah talabı buyuruyor, ey müminler, ey madenler, önce kendinizi koruyun, sakının, kollayın. Sonra da aynı şekilde ehlinizi, yakınlarınızı korun koruyun, kollayın. Neden bu koruma kollama? Narın ateşten. Böyle ateşten. Allah-u Teala bazen Kuran-ı Kerim'de cehennemden buyuruyor. Bazen de ateşten buyuruyor. İkisi eş anlamda olduğu için. Demek ki cehennem demek, ateş demek. Ateş demek. Bu tabi Allah için haşa güç değil muhteremden. Mesela şu güneşe baktığımızda, güneşteki ısı enerji, o kadar korukul bir derecede ki, her yüzeyi bile bırakalım merkeze doğru, onu yaratan mevla, tabii aynı Mevlamız cehennem yaratım mevlana berabir yürüyor. Önce kendinizi, sonra ehlinizi ateşten yani cehennemden koruyun. Peki insan nasıl koruyacak kendini, ehlini ateşten? Nasıl koruyacak? E Allah Teala'ya önce iman gerekiyor. Allah korusun, bir insan son nefesinde imansız giderse yeri ebedi cehennem oluyor. Her ne kadar bazı güzel işleri olsa da dünyada, olsa bile imanı olmayan kişiye Cennet haram oluyor. Önce imanı korumak gerekiyor. Her türlü şirten, küfürden sakama gerekiyor. İmanı gideren konulardan da koruma gerekiyor. Allah korusun bazı kişiler sanki böyle şaka maka gibi, alışıklığı gibi bazı İslam'da kutsal şeyleri aşağılama yapmak gibi yani Kur'anla, Kabeyle dinle, alay etme, gülme. He bunda Allah korsun, imanı gideren konular bunlar. Bazı kişilerde genelde kadınlar haşa Allah Baba derler. Bu Allah korsun küfürdümüz derler. Dine çıkarırsın. Allah yaradan, yaratıcıdır bak haşa böyle. O Hristiyanlara göre, Hristiyan inancına göre. Haşa ve haşa tabi yalan olmak üzere sanki isterse Allah'ın oğlu haşa yani Hristiyanlar Allah Baba der haşa Bu inanç tabi küfürdür yani haşa ulviyet inkâdırı bu. Bunun için bazı kişiler mesela duyuz bazı kadınlar bir çocuğuna yavrum bunu yapma haş Allah baba adır gibi beriçi yani bu Allah korsun olma Allah yaratıcıdır. O Rabbül Alemin'dir Mevlamız böylece. bunun gibi imanı giderici konulardan da çok sakınmak gerekiyor. Konuşurken kişi kendisine ölçmesi gerekiyor. Hatta bir şey vardır Allah Teala insanlara iki kulak bir dil vermiş bak. İki kulak yani iki defa dinle bir defa konuşur. Böylece. O yüzden her şeyde bak bir düzen var. Böylece. Yani da bile bir denge düzen kurulu var Hiçbir şey boş değil. Sonra tabii evlatları korumak için ne gerekiyor arkadan farzları yapmak gerekiyor farzlar. Farzları yapmayan bir kişi yani beş vakit namazını kılmayan bir kişi başka ne yaparsa yapsın kendine orada kurtaramayacak. Allah Teala bu İsyan çünkü. Allah'ın emri bu. Efendim namaz kıymayam ben şunu yapıyorum. O zaman sen kendi kendine tapın islamaya. Sen Allah'a kulu etmiyorsun ki. Allah emre diyor, Allah isten diyor. Kendi görüşüne göre bir din ediniyor. Yani aslında bunları başka açısından bakınca çok tehlikeli bunlar muhtemelen. Bu Farzdan sonra da tabi haramlardan sakınmak gerekiyor. Peki cehennem ateşte onun yakıtı ne? Orada ne yakacak ne acaba orada? Vekudühen nâsı vel Allah talâh buyuruyor. Vekudühe. O cehennemin yakacak malzemesi nedir bir en Ennâsı insan yanacak orada insan yanacak orada böyle. Daha vel hicare ve taşlar. Demek cehennemde iki tane yanacak malzeme var insanlar ve taşta yanacak orada. Hangi taşlar? Mefeslerin çoğuna göre insanlar ezen beri hep taşlara tapılmış insanlar. Yani ne kadar aşağılık bir duygu. Aşağı duyduk. İnsan, yeryüzünün halifesi bakma tercihendir. İnsan, yeryüzünün halifesi insan. En akıllı, en bilişi varlık insan. allah Teala her şeyi insanın emrine vermiş. Hatta yer gök bile, Mevla buyuruyor, bunların bunları mustahar kıldı mı Mevla buyuruyor, ayı güneşi bile. Mevla. İnsan güneşten daha yer alamıyor gerektiği bir şey şu anda. Yani insan böyle bir en üstün varlık iken kalkı insanı ayak altına çiğnilen taşları ilahlaşıp putlaştırıyor kardeşim. Yani bu kadar aşağılık insanlıktan çıkma bu. İşte insanların tablındığı taşlar onlar da cehenneme atılacak, o taşları ölü öyle verecek ki cehennemini Allah korusun cehennemin ateşi daha fazla olacak. aleyha melaiketün cehennem üzerinde görevli melekler de var Allah görüyor. Melekler var, göremeyenler de var. Bunlara zebani deniyor. 19'u çok büyük. Bela görüyor. Sebil'e aleyha tisate aşer. 19 büyük zebani var. Bu 19 zebani de emrinde artı sayısını Allah'ın bildiği diğer zabaniler var. Hatta Besmele-i Şerif de 19 harf. Yani bir kişi Besmele-i Şerif'e sarılsa bir insan Allah'a iman etse Allah'ın Rahman Rahim sıfatı allah Teala bilse, inansa kişi o yolda yaşamını sürdürürse Besmele'de 19 harf var 19 harf 19 zabaniye Karşı kişiyi koruyacak cendermde, koruması işe var. Sonra bunların başında bir de melek var, hepsinin başında ismi Malik, Malik ismi. Bu melekler cehennemde yanmıyor bunlar ama, yanmıyor. Onların doğası cehennem. Eğer bu zebanın melekleri cehennemden çıkarılsın yaşayamazlar böyle. Yani su, baltanın çıkınca yaşayamadığı gibi karda yaşayan bir varlık suya düşse mi boğuluyor. Ağzı suya su boğuluyor böyle şey. E, balık onda da hayat var. Ondan da sudan çıkınca yaşayamıyor bakırlar. Onun için cebanilerle allah Teala öyle yaratmış ki onların doğası yaşam koşulları cehennem. Oradan onun doğası orada. Doğal yaşamın cehennem onların? o yaşıyorlar böyle. Yaşıyorlar. Fakat Nasıl melekler ama? Gılazün şidadün böyle bakın. Gılazün Biraz, Gılaz, çok iri yapı cüsseleri. Azamet korkunç. İnsan bir küçük böcek görse insan bakar küçük bir böcek. Her ne kadar zehirli, zarar da olsa insanı önemsemez ama. Neden? Küçük insan şöyle çok iri bir böcek görse, ondan korkar insan. Her türlü canavar bunun gibi böylece. Bir insan küçük bir canavar yavrusunu görsün, küçük, insana fazla korkmaz. Ama o cüsse büyüdükçe, iyileştikçe insana korku verir. İşte kocaman şey gördüm der. Mesela çocuk bile affederse eve gelir de anne ben de kocaman bir köpek gördüm der böylece. Demek ki İnsanlarda bir psikolojik korku yapıyor bakınız böyle. iri cüsse. Bir de o irilikle beraber bir de onun yapısı da korkunçsa daha başka oluyor. İşte cehennemde de zabaniler bu yapıda baktınız. böylece. Hem iri gayet büyük. O kadar büyük ki bir zabanı melaikesi avucuna on kişilik ezebiliyor baktınız. O kadar iri böylece. Aynı şekilde korkunç yapısı. Yapısı korkunç. Glazyun şi daha dün bir de çok da şedid, güçlü, kuvvetli. Yani kimse onlara karşı direnmeye imkanı gücü yok kimsenin de onlara karşı. Tabi Allah için yaratmak zor değil muhteremler. Mevla işine böylece. Bu melekler, Allah'tan emrini tabi yine getiriyorlar. Ebu Havsül Kebir diye bir fukaha vardır muhteremler. Hicri üçüncü yılda yaşamışken aslında Buhar aldı kendisi, buharidir. Ebu Havsül Kebir denen bu kişi, gençliğinde tabi o dönemde herkes konu okumasını biliyor. Herkes namaz kılmasını biliyor. Fakat tabi bir de daha üstün alimler de tabi var. Bu genç evlenmiş. Annesi babası görücü usulüyle buraya bir kız almışlar. Nasıl kız almışlar mahteremler? O çevrenin en akıllı, en bilinçli, iffetli ve ilim sahibi kızmış kız o çevrede. Tabi o zaman ilim deyince akla din ilmi geliyor, başta geliyor. Dinini, Kur'an'ı iyi bilen ahlak, iffeti yerinde güzel akıllı kısalmışlar. Ebu Hafs-ı Kibir Hazretleri tabi yaz samazına mütakip, o zaman usule göre cami namazını kılıyor ve tekbirlerle bunu evine götürüyorlar. Eve gidiyor, bir de muhteremler, biliyorsunuz Evlenmede bir yemek verilir. Buna Arapça velime deniyor. Ta'mül Ta velime. Velime yeme denir. Evlenmede bir yemek verilir. Bu aslında İslam usulünde evlenme zifaf gecesinin ersi gününde verilir bu. Aslında böylece. Mesela genelde o zamanlar Cuma gecesi her şeyin bağlayan Cuma'ya gece evlenimi olurdu. Ersi günü Cuma'dan sonra bu yemek verilirdi İslam'da böylece. Şimdi tabi bizim Türkiye'mizde bu öyle uygulanmıyor. Genelde pazar günleri cemiyet oluyor. E pazar günleri tabi davet ediliyor, yemek veriliyor. Aslında bu büyük bir, bir yorgunluk, külfet oluyor. Hele genç damar adayı zavallı iyice bunalıyor böyle. Oraya koş, buraya koş. Gelenler konu, tebrik edenler, şunlar, bunlara koş. Bunalıyor, bunalıyor, bunalıyoruz Allah'ı beriç. O gün kalabalıklarla bunalıyor. Ondan sonra efendim evlenme hopay geçiyor. Çoğu ne yapıyorlar? Efendim şimdi ben bağlayayım diyorlar. Büyük şey galiba aslında Yoruluyor, bunalıyor bu Bakınız, İslam'da her şey güzel bak. İslam'da o gün kimse gelmiyor. Kimse gelmiyor hiç. O gün genç delikanlı uyuyor, iş yapıyor, gidip dışarı gezip havasını alıyor efendim, morali yerine geliyor, psikolojik açımdan normalleşiyor. O gece normal olarak evden işi görüyor Ersi şey günü öğlen sonra yemek veriliyor bu şekilde bize. Bu, evi hazirki bir Hazretleri evlendiği gece tabii namazdan çıkıyor bile buna götürüyorlar, odasına giriyor. Kız odada ayakta bunu karşılıyor, tabi selam veriyor, oturuyor. Şimdi kız diyor ki bana, önce benim sana bazı diyor sorularım var diyor. Önce bana bundan cevabını verdi, ondan sonra başka konuya gireriz, konuşmaya gireriz. Ne bunlar? Benim diyor, bugün adetim olmadığı halde, Adetim geldi. Yine yani karamam geldi diyor. Bugün benim günüm değildi. Ama bugün diyor adetim geldi. Ben diyor yaz namazını da kılmadım şu anda. Şimdi namazı kılmam lazım mı değil mi? Ne yapmam gerekiyor? Ebu As, delikanlı e, bilemeyeceğim ben onu. Başka bir şey daha soruyor e, onu da bilemeyeceğim. Daha başka soruyor onu da bilemeyeceğim. Kız diyor ki, kız gayet şeymiş böyle. Diline gayet salak bağlı kız. Ya ben hafız diyor, eşliğinde eşliğinde. Madem bunları bilmiyorsun, ne evlendin diyor. Allah Teala Kur'an'da buyurmuyor mu sizlere diyor? Ey müminler, erkekler, Allah orada müminat mu diyor. Allah Teala, ey mümin erkekler kendinizi, eşinizi, çocuğunuzu ateşten koruyun buyuruyor allah Teala diyor. E sen dinle bilmiyorsun, fıkıh bilmiyorsun diyor. Ne kendini koruyabilirsin, ne beni koruyamazsın. Yarın çocuğunuzu ateşten koruyamazsın. Ne evlendi bundan bilmiyorsun diyor. Bu genç tabi böyle yıkılıyor, oturuyor bir kenara şöyle, bir düşünceye dalıyor böyle diyor ki, şimdi hanımla bu sefer daha bir araya gelmediler o zaman diyor, sen bana eğer diyor, müsaade edersen diyor ben gideyim, önce ilim, okuyayım, dinimi fıkı bunları bize öğreneyim, sonra geleyim diyor, bana müsaade eder misin diyor, gitsem diyor, hiç iyi yatmadan diyor, diyor ki kız, ben diyor senin yokluğunu hasretine dayanabilirim hatta aç kalsam diyor, aşağıya dayanabilirim ama atışa dayanamam ben diyor. Git diyor, ilim oku öğren, hem kendini hem bir ateşten korumasını öğren, ondan gel diyor. İşte muhtemelen cemaatimiz, bizler bu zamanda, yani bu işlere çok hafif alıyoruz yani böyle. Hafif alıyoruz böylece. Evet, Allah böyle buyuruyor ama, bu iş olmaz ki ama böylece. Demek ki her birimiz önce mutlaka dinimizi öğrenmemiz gerekiyor. Haramları, günahları, belirli fıkıh bilimini öğrenmemiz gerekiyor ki ancak kendimizi, eşimiz, çocuğumuzu ateşten koruyabilelim. Mevlamız buyuruyor bu bir de insan eşine çoğu çocuğuna namazı emretmemize gerekiyor onlara. Şimdi burada aile reisinin bakınız sorumluluğu artıyor burada. Bekar kişi yalnız kendinden sorumlu. Yalnız kendi nefsini zorlayacak Allah'a seyrede kapanacak. Bekar kişi o kendinden sorumlu. Yani kendi nefsini aşacak, onurunu aşacak, o tembelliği aşacak, onu aşacak, Allah seceği kapanacak. Fakat kişi evli ise eşin namaz kılarmaya mecbur eşini de, çoğu şöleni kıldırmaya mecbur. Efendim kılmıyor, e işte uğraşma gerekiyor senler. Tabi belli yaşlansan insan şunu tabi dövemez, bağramaz ama bu taka ilgilenmek, uğraşmak. Gerekim muhteremler. Buyur ya allah Teala bizlere, tahasü ayet 132'de, ve emür ehleke bir salati, Allah buyuruyor. Ve emür ehleke bir salati, ehline namaz kılmayı emret. Böyle bir bak, emret. Şimdi, mesela bir genel müdür girip de bir davetlik memura karışmaz. Gelir oradaki müdüre söyler. Şunu böyle yaptılar bu şekilde böylece. allah Teala da aile reisi, reisine emrediyor Mevlam aile reisine. Takım komutanı aile reisi. Evde muhteremler. allah Teala ailesi emrediyor Mevlanda da. Ezi buyuruyor. Ehline yani eşine, çoluğuna, çocuğuna, yakınlarına namazı kılmayı emret ne yapıyor bazıları? Efendim ben camiye gidiyorum da sen şu işi yap. O zaman olmayacak muhteremler değil mi? Ona da namaz farz. Ona da namaz farz. Gerekiyor. Peki bir çocuğun namaza ne zaman başlatılması gerekiyor? Her ayeti kerimeyi açıklayan hadisler vardır muhteremler. İlmi hadisi olmasa Kur'an açılmaz. Kur'an Peygamberimiz'e verilmiştir. kuan'daki esrar, sırlar peygamize verilmiştir. Onun açık vericisi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'dir. Buraya Peygamber erkek olsun, kız olsun çocuklarınız yedi işten geldiği zaman onların namaza başlatınız. Demek ki yedi işten önce illa kıl yok. Ama çocuk geride annesi mouse'la da SC'ye kapanır, oynar, mu oyunlar muandar şah şey var olsun. Alıştım ya böyle. O bir alıştırma o. Güzel böylece. Hatta insan çürük bazı camiye götürmeli böylece. Kenarda durmalı mesela böylece. Çünkü bir camiyi havasına alışsın, korkmasın caminin ileride. O namaz kılmak şeklini falan görsün. Onun körpe dimanı yelesin bunlar. Bu cemaat, camiler sevsin çocuk. Ama 7 yaşına geldiği zaman peygamberimizin emri çocuklarınızın namazına başladınız. 7 yaşına gelince. Şurada 7 yaşına geldi. Ne yapacağız? Hadi bakalım yavrum. Bak sen 7 yaşına geldin. Artık işte adam oldun. Yavrum bak kız oldun artık. Allah'ın emri namaza başla bakalım kızım. Tabii genelde kız yönünü annesi yanına alır. Namaz kılarken onunla haber kılarlar. E baba gelir evde beraber kılarla bilhassa muhteremler evde namaz cemaatı kılınırsa bazen bu eve hem bereket olur hem çoluşunun namaza alışmasına daha bir kolaylık vesile olur bu böyle yani kişi cami cemaate gidemediği zamanlar evin namazını kıl vereyim değil yani namaza önem vermeli namazı böyle sıkıştırmak olmaz bir yere namazı sıkıştırayım olmaz böylece yani dünya bir yere sıkışsın yemek bir yere sıkışsın ama namaza bir geniş zaman ayırmak gerekir namazı namaz sıkışır olmaz namazı efendim. en dengi kadar bazı cemaat yapmalı İnsan kendisi olur mesela hanımın olur arkasına yani çocukları diz ağına. efendim işte o biraz secde eder kalkar gezer, gezer fayda zarar böylece evde bir namaza bir alıştırma bu şekilde uygulama yapmak gerekiyor inşallah. Çocuk 10 yaşına gelinceye kadar namaz kılmazsa arada bir dövülmez. Hatta çocuğa bağırmaz bile. Evet Namaza başlatılır. Ama namaz hep sevdirerek. Oldu i̇nsanların karşına bak yavrum namazını kılarsan Allah seni sever işte. Böyle cennet var, cehennem var. Başka alemler var çünkü bunları anlatmak gerekiyor 13'lere kadar severek, okşayarak ve arada bir de çocuğu ödüllendirerek mesela bak yavrum eve giderken bir çikolata cebine okuyan vermezsin vermesin, koyasın cebine bak yavrum kılınmı akşam azını? kılmadın baba kılarsan bak sana bir şey vereceğim kıl bakalım ama güzel kılacaksın ama vereceğim bu şekilde olsun yani bir şey ver o namaz alışsin mesele bu. Ama alışsın. bu şey ödülen dersleri severek kılınmak gerekiyor. onun yaşına gelinceye kadar. Çocuk onun yaşına geldiği halde, eğer namaz kılmamakta bir direnme, inatçılık ederse, o zaman Peygamberül Aleyhisselam dediğini vadribuhum o zamanlara vurun topa. derlere kötek yani anlamayan şeyden hakikaten de vereceğim. ama ne kadar bu dövme öyle fazla mı yok yok muhteşemde sopa yok bak. sopa kullanmak yok çocuğunun başlarına yüzürmek yok çocuğun kaba yerlerine yumurta yok avuçta avuçla hatta pahanın yüzük olsa o da alacak olmayacak böyle Açmasın diye bence avuçta çocuğunun başına izin olmak koşuluyla çünkü kaba yerine üstte vuracak bence. Maştan can yakmak değil korkutmak bunda bence. Korkutmak bunda. Efendim işte ben kızarım da artık sinedim mi efendim ki hakim olamam çünkü tek matokat O zaman hak duruma düşüyorsun. düşünüyorsun yarın maş yerde hakim çünkü Her şey. Ona göre ben Bir şeyi korkutmak için daha biraz olarak davranarak böyle yüz vermeyerek, bak sen döverim diye avucunu kaldırıp üç dakika vurmak çocuğa bu şekilde. Bak kılmasam işte babam beni döver. Annem beni döver. sana tabii çocuğa bir işte para vermemek, harçlık vermemek, bir şey almamak gibi böyle cezalandırma usulüyle çocuğu bir namaza zorlama. Zorlama. E peki, çocuğu böyle zorlamak oluyor mu böylece? E oluyor ya mutlaka. Mesela çocuğun ilkokulu yazdırmışsın. O gün çocuğu okula gitmek istemiyor. Her çocuk sabahçı, da erken gidiliyor, havada soğuk. Kalk yavrum, hadi çocuğum kalk, okula geçirsin, ben gitmeyeceğim. Ne yapıyorsun, değil mi? O zaman o zaman zorluyorsun çocuğu ama zorluyorsun ya. Zorla kaldırıyorsun. Kalk yavrum okula git. Geç kalacaksın. Kal Zorla kaldırıyorsun. Onu gönderirsin mübarece. E peki bu dünya yararı için zorlama oluyor da çocuğun ebedi ki namaza bağlı. Peki çünkü bundan sevap alırım böyle zorlamakla. Buradaki amaç sevap değil. Çocuğun namaza alışması. Çünkü namazın farz olması için çocuğun büyülermesi gerekiyor. O zaman farz oluyor. O zaman kendisini kılması gerekiyor. Ama bu zamana kadar ana babanın görevi onu namaza alıştırmak. Demek gereğinde biraz zor da kullanmak, tatlıyız kullanmak, her şeyi yöntemi böyle denemek. Bir de bu arada muhteremler, eğer hanımlarımız muhteremler, eğer hanımlarımız çoğu çocuğunla, küçük çocuğunla Böyle gezmeye giderlerken diğer kadınlara eğer Allah korusun böyle namazsız yerlere giderlerse o zaman çocuk o ortamı alıştır böylece. Şimdi bir anne oğlunu aldı, kızını aldı efendim filan teyzene filan yere gidiyoruz. O gittiği yerde ezan okuyunca hep beraber kalkıp da namaz kılarlarsa bu da nedir? Böyle bir fiil, görenlikte olarak çocuğa buradan namaz kıl, yaşamsız verir Muhtemelen Efendimiz. Bunun işte elden geldiği kadar, demek ki bir anneler de bilhassa bu konuda çok sorun onlar da. Gittiği yerlerde genelde namaz kılınan kişilere tercih etmeleri de gerekiyor onların da. Mevlamız buyuruyor, Vastabir aleyha Mevla buyuruyor, ey muhatap, ey Müslüman mümin mükelleb, ehliye namazı emret, eşliğine çoğuşlarına namazı kıldır, bununla uğraş, vasıta bir aleyha kendinde bunu üzerinden sabır et. Hazamir namaza gidiyor, kendinden namaza sabır et. Yani sen de sakın ha, Mevla buyuruyor. Arada namazını kaçırmama kendinde. Namazını Hatta burada vasla bir yani namazını da sabırla kıl. Namazını da sabırla kıl. Yani namazını acele acele patrikütür kılma namazını da. E, ki anlaşılsın ki namaz bir ibadettir. Namaz bir mana alemidir. Yani Muselamler o namazdaki ruhsal manevi halleri şöyle bir sezebilsek. Tabi göremeyiz de onları bir süre değil bir sürek, namazda neler neler oluyor derden. neler neler oluyor namazda oluyor böyle şey. Yani bir kul bir kul kendi isteği iradesiyle zorlama olmadan abdestini alıp da kıbriye dönüp de el alıp da elini namaza dön başladığı zaman melekler ona hayran kalıyor. Melekler muhtemelen. Hayran kalıyor melekler ona böyle şey. Yani bir kul dünyada cenneti görmüyor, cehennemi görmüyor, hele genç ölümle uzak görüyor kendisine saldı saldı yerinde bu gibi ortamda bir genç e kıbleye el bağladı mı o anda bütün melekler ona hayran kalıyorlar ona dua ediyor melekler onun için Bir de muhteremler çocuklarımıza tabi namaz kıldıracağız inşallah. Uğraşacağız. Uğraşacağız. Bir de şunu arz edeyim. Bazılarımız diyorlar ki efendim ben çocuğun eğitimini uğraşamam. Ben diyor sinirliyim efendim. Şuyum buyum ben uğraşamam onunla. Canım sıkılıyor kızarım buna. Eğer bir kimse çocuğunu namaza teşvik etmek amacıyla onunla uğraşırsa bu uğraşması Allah yolunda cihaz şahabına giriyor ama ya bak <gülüyor> evinde oturduğun yerde Allah sana cihaz şahabını veriyor bir insan çocuğun karşısına aldı ufak çocuğunu onu eğitiyorsun daha yeni dili çıkıyor ne yapacaksın önce yavrum çocuk da anne de baba de değil ne gerekiyor önce Allah de bakayım, çocuğu al kucağına çocuğu, Allah Allah, Allah de çünkü biraz daha büyüdü sonra kelime-i tevhide alışma gerekiyor çocuğu al kucağına La ilahe illallah La ilahe illallah söylemek gerekiyor sonra tabi Besmele-i Şerif'i örtme gerekiyor İhlası fatihaları böyle zaman zaman böyle örtme gerekiyor Şimdi bir kişi çocuğuna öğretmek niyetiyle, mesela bir besmeleyi tekrarlıyor, besmeleyi Bismillah, Bismillah, rahman böyle tekrar tekrar tekrarlıyor. Ne yapıyor? Her tekrarlayışında bir hafta on sayfa alıp yazılıyor. Mesela bir besmeleye de on dokuz harf var. Bir insan bunu bir defa okursa, yüz doksan sevap hemen yazılıyor sana. 10 dama tekrarlardı. 1009 sahabı oluyor okuduğu için. Bir de niyeti, amacı öğretmek onu sahabı ayrı bak muhtemelen. 10 sahabı ayrı. Bunun için yani çoğu çocuğumuzla, eşimizle evde uğraşırken onlara mesela namazı öğretirken, secdeyi öğretirken okuma öğretirken canımız sıkılmasın muhteremler. Kesinlikle o andaki zamanımız boşa gitmiyor. O şey gitmiyor böylece. Onda bir cihat sehabı var. Onda bir talim, taallüm deniyor. Öğrenme, öğretme bir sehabı var bunda. Ve okunan her kelime iş ayrı bir bunda var bunda bu şekilde. Tabi bu arada bir de çocuklarımızı Kuran öğrenmeye muhteremden teşvik edelim. Gereken neyse bunları yapmamıza gerekiyor. Bundan anne baba bundan sorumlu muhteremden. Yarın Allah bunu bize soracak. Bunu Allah bize soracak. Efendim işte şu bu engelleri aşmak gerekiyor. Engelleri aşmak gerekiyor. Mutlaka bir aralık bulmak gerekiyor. Bunlar bu engelle denmek gerekiyor bunları. Mutlaka her bir anne baba çocuğuna konutması gerekiyor. Bu şart bu. Taraftar. Bu gerekiyor böylece. Bağdalı bir tacir muhtemelenler. Bağdalı, bundan 300 yıl önce yaşayan Bağdalı bir tacir. Yeni evlenmiş kendisi. Henüz daha çocuğu doğmamış. Hanımı hamile. O durumdayken bu Hindistan'a gitmesi gerekiyor deniz yoluyla. Mevsim kışmış. Tabii o zamanın da gemileri zayıf gemiler, küçük gemiler. Yelkenin çalışan gemiler. O zaman gemilerde yani çok tehlikeli bir yola çıkması gerekiyor her neyse. Haramlar diyor ki bak hanım benim diyor bekarken bütün amacım diyor çocuğumu ilim sahibi yapmak diyor. Ondan önce konu öğretmek onu din açısından ilim sahibi yetişmek değil, benim amacım bu idi. Ama diyor kaderin cilvesi ben de şu anda bak yolculuğuna gidiyorum. Eğer dönersem inşallah bunu yapacağım. Eğer dönemezsem ölürsem diyor hanıma diyor sana vasiyetim. Allah için sana bunu vasiyet ediyorum. Ediyor Bu çocuk yedi yaşlarına geldiği zaman hemen bunu bir medreseye yani Kur'an kursana bunu götür bununla ilgilen Önce kul, kul öğrensin, havuz olsun, ilim sahibi olsun. Sen de bunu istiyorum ben hanımber'e diyor. Kan da söz veriyor. İnşallah dönersin. Ama dönemezsen diyor, Allah şahsına söz veriyorum diyor, ben senin yeni getireceğim diyor hanımda. Tabi bu yola çıkıyor ve dönmüyor muhtemelenler. Dönmüyor, denizde şehit oluyor böylece. Ölüyor denizde. Şimdi tabi kadın kalıyor, hamile şekilde doğum yapıyor. Tabi kolay değil bir kadın için, kocası doğum yapmak kadın için çok bir garip bir olay. Önleri ve dolduran muhtemelen genci var. Şimdi tabi zaman geliyor, kadın doğum yapıyor derken şu gidişle geliyor. Kadın alıyor çocuğunu şimdi bir gün evvelden kucağına bak yavrum diyor. İsmi çocuğun Abdü Sametmiş Müslü'nün ismi de. Bakıyorum abdu samet diyor. Baban diyor bana böyle böyle vasiyeti var. Ben de ona söz verdim, bunu yeni gideceğin inşallah yarın sen diyor Kuran kursu götüreceğim yavrum, yatılı götüreceğim diyor. Neredesin yavrum diyor? Anneciğim diyor. Ben zaten diyor Kuranı çok seviyorum. Annem Kuranı çok seviyorum anneciğim diyor. Hemen beni bitir inşallah. Yarın götüreyim inşallah diyor. Kadın o böyle çok sevini şimdi. Çok kadın sabah erkenden kalkıyor, çocuğunu banyoya sokuyor, güzel temizci yıkıyor, ona en güzel temiz, elbiseni, besin çamaşırını giydiriyor giyindiriyor, kalsın yaptırıyor, şimdi tutuyor elinden bunun Kur Kur'an Kurşun götürecek. Akne geliyor kadının. Bu yavrum diyor Allah'ın kelamını öğrenmeye gidecek. Kanaatta ondan üstün bir şey yok. Allah'ın kelamı Kur'an. Bu ölmeye gidecek, ben bunu nasıl yolda yürütürüm, diyor. Kadın alıyor çocuğunu, gidiyor çocuğu, bayağı tabi yaş, kilo tabii. tabi. Alıyor kadın bu çocuğu kucağına, evden besmele-i şerifi çekiyor, kadın bir de tebrik getiriyor evde, hep böyle Allah zikrede zikrede, Kur'an kursuna gidiyor. Oradaki hocaya bunu teslim ediyor, yavrum sana teslim bu şekilde diyor, o da alıyor. Kadın tabiri çocuğunu Kur'an kursuna bırakıyor, eve geliyor, Yalnız ama şimdi, kora zaten kaybetmişti. Çocuğuna bir üniversiyeti, ülfiti vardı. On dola bak, eve geliyor, de bir yalnızlık hissediyor. Bir de orada işleyen bir duygun ağlama başlıyor. Ah, kocam sağ olsaydı da keşke bugünleri görseydi. Ama bugünleri göremediyse mi da bugünleri diye, kanın yani çok duygulanıyor, ağlama başlıyor. Yalnız tabi, hep bir ağlıyor. Ağlarken öyle duvar kenarına çökmüş, uyuyakalmış, uyuklanmış, hükümet almış. Rüyasında hemen karşısına koreasını görüyor. Ama ile sine deniyor buna, hafif uyuklama halinde, hemen karşısına bakıyor, koreası karşısına geliyor, koreası güler yüzde. Diyor ki korası hanımına, Allah senden razı olsun. Vasim gene getirdim, Bugün benim yavru Abdülsamed'in ve Kur'an kursuna götürdün... Allah senden razı olsun... Kadın soruyor... Peki sen bunu nasıl haber aldın... E sana bunu kim söyledi... Şöyle diyor... Kabrim birden bire daha biraz kabrimi genişledi... Kabrim bir nurlandı kabrim... Kabrim nurlandı... Ben şaşırdım melekten sordum diyor... Acaba ne var ne oldu... Bak kabrim genişledi kabrim nurlandı ne oldu acaba... Değil ki melekler bana diyor... Senin yavrunu eşin hanımın az önce Kur'an kursuna götürdü. Götürdü oraya. Senin yavrun da oturdu dişçi hocanın önünde. Besmele çekti. O zaman burüyük Allah Teala meleklerine, "Meleklerim, benim şu yetim kulum, yavru dişçi hoca'nın önünde besmele çekti. İsmini aldı. Onun babası azap edemem. Onun kaderi genişidir." buyurdu hemen diye. O şimdi Elhamda diyor. Onun için diyor çok sevinçliyim diyor. Çok sevinçliyim diyor. Kabrim genişledi. Kaybiri sıkıntım gitti. O bunalım gitti. Nurullah Bey böyle kadına dua ediyor. Tabi kadın gülüyor birdenbire. Bu yanıyor bakıyor. Ama korasını çoktan her görmemiş. Şimdi korasını tavlada gördü içinde kadın seviniyor. Hem rüyayı seviniyor hem de bu olayı duyunca daha kadını seviniyor. Bu defa sevinç gözü içi dökmeye başlıyor, yine ağlama başlıyor kadın. İkinci ağlayışında yine çok ağlıyor, yine bir araba yukarıya dalıyor kadın böyle. Tabii garip kadın, tek başına, yüke dalıyor, biraz sonra rüyada kendisini Sırat Köprüsü'nün başında görüyor. Sırat Köprüsü'nün başına gelmiş, bütün insan orada, oradan geçmeye zorunlu var herkes için böyle. Kadın şu uzatan bir bakır saat Köprüsü'nden bakıyor, Allah Allah! Buradan nasıl geçirir acaba bu adam böyle şey? Altı cehennem. Cehennem patlıyor. Ateşin saçıyor. infilak ediyor. Yani görsenin bambalanıyor böyle. Ateşler, alevler, buharlar, dumanlar yanıyor cehennem. bize geçirecek. Ah kadın başlıyor korkma Nasıl buradan geçerim derken iki melek geliyorlar. Diyorlar ki kadına, sen diyorlar Allah'ın kelamı, Kur'an-ı Kerim'e saygı, hürmet yaptın çocuğunu yolda yürütmedin onu kucağına taşıdın Allah tabi bizi gönderdi biz sene şimdi yürütmeyeceğiz kalırız yolları iki metre kuruluk gir yollar, hemen tur uçup getiriyorlar muhteremler tabi yine uyanıyor sonra kendine geliyor işte çok muhterem cemaatimiz evlatlarımızı ihmal etmeyelim muhteremler etmeyelim bir çocuk bakını bir çocuk Kur'an-ı Kerim okurken bir çocuk namaz kılarken, namaz kederken annesinin babasına da sevap olduğu için o sevabın bir katı gidiyor ama sevap bölünmüyor. Çağ bölünmüyor. O çocuk ondan ne sevap alıyorsa onun bir katı ana babasına gidiyor. İnsan bu yan gelir oluyor müthiş. gelir oluyor. Eğer bir insan dünyada çocuğunu İslam'a göre yetiştirmezse ne olacak? Yarın Maşşer Gününde bakınız. <gülüyor> Belamız buyuruyor. İstibillah. Yevime yevimleru bin aqih, büyümüyor. Bela buyuruyor. Maşşer Gününde oğlu kızı annesi babası yakası yapışacak. Bak, mahşerde uteranlar amel defteri dağılıyor. Tepeden güneş yakıyor. Beyinler, beyin kaynıyor. Mahşerdeki dünyanın yapısı değişecek o güne, değişecek. Gümüşlüğü maden olacak, muazzam ısı olacak dünyada böyle. Tabağından yakacak mahşer, tabağından yakacak. Yukarıdan beyin kaynayacak böyle, kaynayacak böyle. Ciğer kuruyacak, diri saratacak böyle. Ter ter ter olacak insana böylece. İşte. Tabi ciğerinin de, de saçıyor. İşte o zaman ne yapacak? Eğer bir anne baba görevini yapmamış ise oğlunu kızını İslam'a yetiştirmemiş ise gelecek yapacak kısana. Baba, baba sen benim doktoru yaptın ama bana Allah öğretmedin. Bana kuva öğretmedin. Bana namaz kıldırmayı öğretmedin. Namaz kılırmadan bana. Kızı gelecek. Baba, anne. Tamam sen bana cheese yaptın, şunu şunu yaptın bana ama ama sen benim başımı örtttürmedin anne. Sen bana Rabbimi tanıtmadın. Bana öğretmedin anne. Allah bugün bunu soruyor. Allah bugün bana bunu soracak diye yapacak mı Terimde? Dakasına. işte adı cemaatimiz. O gün gelecek mü? Gelecek mü? Allah Teala buyuruyor. Va'den aleyna inna kunna fa'ilin. Allah bir birbirine vaad olsun. Allah vaat ediyor. Onu yapacağım Allah muhterem. Allah'a da yapacak bunu muhteremler. Bunun için azı cemaatimiz insan hem kendini ateşleneceğinden koruyacak, hem kişi ne yapacak? Eşini böyle çoğu çocuğunu İslam'a göre yetiştirecek. Yalnız muhterem cemaatimiz beni çok etkileyen, üzen, bir olay oluyor bu yaz sezonunda çocuklar konuma giderlerken şimdi bir anne baba ilk olay yine başlayacak olan yavrusunu gideceğim gelmiş ilk olay yazdıracak bunu verecek o sene ne yapıyor aylar önce hem çocukla bu konuşuluyor bak oğlum okula başlayacak kızım okula başlayacak işte kızıma çanta alacağım önlük alacağım, işte şunu alacağım, bunu alacağım vereceğim. Bakınız bir psikolojik olarak o ortama oluşturuyor böylece. Yani o eğitim sistemi o kadar güzelleştiriyor böylece. Tamam olsun, Hı. yapma demiyorum. Hı. Ama konik yerime gelince gelince ne oluyor bak muhteremler genelde çocuk kendiliğinden çocuk kendiliğinden Bakıyor arkadaşı, ne diyorsun? işte camiye konuk okuma gidiyorum İli başlarında Öbürü oraya gidiyor. Anne ben de gideyim be. Hadi git bakayım sen de. hayır bakayım sen de. Ne yapıyor? Çocuk sokak kıyafetiyle, tozu toprağı ile Kur'an'a gidiyor o muhtemelerdir. Olmaz muhteremdir. Olmaz şey bu şey. Bu olmaz muhteremdir. Bir anne, bir baba çocuğunu Kur'an'a kısımına verecek. Önce buna bir Ön hazır yapması gerekiyor. Yavrum, bak seni Kur'an kursuna vereceğim. Yavrum seni hocaya götüreceğim işte birkaç gün sonra öğrenmeye. Nedir Kur'an? Nedir Kur'an kerim? Melah birimizlerinler. İnnehuyle Kur'anın kerim. Bak, Allah katında mükerrer kitaptır bu Allah kelamıdır vereceğim. önce bunu ön hazır yapması gerekiyor. Çocuğa, yani çocuk önce Kur'an'ın olduğunu bilmeli. Allah kelamıdır her şey bite tükenecek her şey yok olacak ama Kur'an kalacak muhteremler kabrımıza Kur'an-Kerim girecek girecek muhteremler başka yerler bitecek orada efendim, psikoloji biliyor fizik biliyor, kimya biliyor, tıp biliyor hukuk biliyor ama kabre girildiği zamanlar ne diyor kavim melekleri Rabbin kim dinin ne peygamberin kim, kitabın ne kıble neresi efendim ben psikoloji okudum Fizik profesörüyüm, tıp profesörüyüm. Tamam, dünya o da tabii. O da gerektiğiydi. Ama kable gördüğümüz zaman onlar geçersiz kalıyor. Tabii, dünya çalışmak gerekiyor. Ne kadar? Dünyada kalacağımız kadar. O kadar çalışmak gerekiyor. Ahiret nedir ahiret alemi? Orası sonsuzluk alemi. Buraya verdiği önemin çok ama daha fazla katıyla önemi öğrenmemiz gerekiyor muhterimdir. Bir de bir kişinin bir kişinin eğer çoğu çocuğu yani gülü çağında erdiği halde bir insan çoğu çocuğu eğer namaz kılmıyorsa ne yapmak gerekiyor? Anne babanın bir de çok da dua etmesi gerekiyor muhtemelenler. Dua o manevi olarak gönlü etkiler. Gönle bir anda doğuş gelir gönle. Doğuş gelir, tabi dış psikolojik gelir gerekiyor böyle. Dıştan da gerekiyor. Fakat bir de dua da gerekiyor. Yani Avrupa ilgisi birleşmesi gibi bu gerekiyor. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri, peygamber. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri, hem de Ebul Enbiya lakabında gelen peygamberin babası. onun sonra hak babası böyle. Öyle büyük ulazim peygamber kendisi namazdan sonra şudu okurmuş Bismillah Rabbici alni Salati ve min zirriyeti okumak mı Oku İbrahim Aleyhisselam Hazretleri. Ne anlamı bunun? Rabbic anneyi mükime salah. Rabbim benim namazını güzel kılıcı eyle. Bakın, Halilullah, Halil Rahman İbrahim Arslanat diye berleşti. Atışe gözünü kırpmadım der. geldi İbrahim seni kurtarayım mı işine gitsen dedi. berleşe. Allah dua et. Allah beni görebiliyor muhtemelen bakın. Böyle İbrahim Aleyhisselam Hazretleri, Tevükkülün zirvesinde muhtemelen, İmanın zirvesinde, lazım bir Peygamber, namaz kıldığı zaman, yanındakiler onun kalbinin indisi duyarlarmış, yani kalbi indilermiş Allah korkusundan namaz karken. öyle namaz kıldığı halde, ama yine de kılı namazını kendi beğenmiyor ama. Beğenmiyor belli bakın. Öyle namaz kılıyor, Belki iki zekatı iki saat belki de. Öyle namaz kılıyor. Ama kıldığı namazı kendi beğenmiyor. Neye beğenmiyor? Allah'a çok iyi allah bildiği için allah Teala bildiği işi Şimdi bizler bir kişiye hediye götürsek. Tanımıyoruz hiç belice. Tanımıyoruz. Hediye aldı götürüp Mesela meyve zamanı diyelim. Kiraz diyelim mesela şu anda. Kişi bir sepete bir şeye kiraz aldı götürüyor. Gitti yere bakıyor ki, o öyle bir yermiş ki, çok üstün insanlar böyle. Her aşırı üstün insanlar ama götürür diye aşağı bir hediye böyle. Yani çürükte çarıklı küçük bir şeymiş. Kişiler utanır muhteremler. Utanır böylece. Şimdi, Allah'tan gafil olanlar, o Allah'ın sıfatını bilmeyenler, leh-i mülk, olur mülke, egemenlik O'nun. O'nun bu rubiyyat böyle. Her onun emründe, tasarrufunda her bir zerre böyle. Şey. Yaratan evet. O'nun muhtelemler. O'nu diledi oğlum Bir Yoktu onun şeyleri Allah-u böyle bilenler ne yapıyorlar? Kıldığı bile mı da beğenmiyorlar. Böyle şey. O Allah ki O'na da edemedim böyle diye. Hatta bakır mıhtelemler Peygamberimiz Hazreti Aleyhisselam Hazretleri de selam verdi mi, üç sefer tevbe de, peygamberimiz de. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, bakın. peygamberimiz namazı bitirip, selam verdi mi, üç sefer estağfurullah, yani yapamadım ya Rabbi, yapamadım ya Rabbi anlamında muhteremdir. Yani namaz, o kadar büyük ki namaz, namaz müminlerin miracı muhteremdir. Miracı böylece, kişi Allah-u Teala'yı bildiği ölçüde, namazını beğenmez, kendi azizini anlamaya başlar. Ama kişi Allah-u Teala'dan Allah'tan haşa korkmur Allah'ı unutmuş, gaflet zulüm atına bulmuşsa kişi kendini görür hele bir namaz kılır da o kozlu kabarır muhteşemler. İşte adı cemaatimiz inşallah teala hem bu da okuyul inşallah böylece yani ya Rabbi beni hakkî namaz kılıcı eyle ve min zürriyeti zürriyetimi de yani evlatım torunlarım da namıtsı Elia, Fatih?